Minarelerin Sesi Minaresiz ülkelerde minare seslerine hasret gönüllere ithaf olunur. Minarelerin sesi asırlardır milletimizin sesi ola gelmiştir. Biz o seslerin çağlayanlar gibi üzerimize döküldüğü bir dünyada doğup büyüdük. O altın seslerle güne başladık, onlarla gün boyu yaşadık, onlarla oturup kalktık ve hala onlarla oturup kalkıyoruz. Aslında o sesler günde beş defa bize kim olduğumuzu ve nasıl bir konumda bulunduğumuzu hatırlatır. Biz de onlarla derlenir toparlanır ve varoluş gayemize gerçek insani ufka yöneliriz. Bu semavi çağrı bizim dünyamızda gökten indiği andan itibaren hep kendi orijiniyle gürleyip durdu. Asla susmadı ve onca münasebetsiz hırıltıya rağmen ona icabet de hiç mi hiç kesilmedi. Her şeyin künde künde üstüne devrildiği dar bir zaman diliminde bir kısım alafranga düşüncelerin tesiriyle onda da muvakkaten bir Türk turkalaşma olduysa da o hemen bütün zaman ve mekanlarda kendine has örgüsü ve şivesiyle hep devam etti ve gelip bugünlere ulaştı. Bundan sonra da inşallah ebet müddet böyle sürüp gidecektir. Her zaman gürül gürüldür minarelerin sesi bizim dünyamızda. Bu ses her gürleyişinde işinde. Pek çok mümin gönlü abat, bir hayri şeytani hanumanı da tarumar etmiştir. Evet, minarelerin sesi duyulunca arza ruhanilerle beraber itminan ve sekine iner. Bu esnada habis ruhlarsa kuyruklarını kısar ve saklanacak yer ararlar. Arzu semada bir velvele olur minarelerin sesi duyulunca. Kimileri ona koşar, kimileri de ondan kaçar. Yarasalar rahatsız olur, güvelcinler ona dem tutmaya durur. Gönüller pür heyecan şahlanır, nefislerse yeisle yutkunur. Minareler bazen bulundukları yer itibariyle yalnızdırlar. Tek başlarına söze başlarlar. Ne var ki sağa sola doğru birkaç adım atınca, daha başka seslerin de onlara eşlik ettiği duyulur. Bazen de minareler, birbirlerine yakın bulunuyor olmanın hakkını eda sadedinde, vakit tık deyince hepsi birden güller ve ayrı ayrı enstrümanlar gibi birbirinden farklı sesler çıkarırlar. Sesler birbirinden farklıdır ama, yine de bir korodaki ahenk bütünlüğü içinde, hep bir beraberlik arz ederler. En azından biz onu öyle duyar, öyle hisseder ve öyle anlarız. Sabah ayrı, öğlen ayrı, ''Akşam ayrıdır minarelerin, o ince, o narin ve o içten sesleri.'' Ruh ve gönüller üzerindeki füsunlu tesirleriyle her zaman farklı birer musiki faslı gibi boşalır, başımızdan aşağı bu lahuti sesler ve soluklar. Onları duyar duymaz da, en azından inanan gönüller için bu böyledir, ayaklarımız yerden kesilir gibi olur.'' Derken bulunduğumuz zaman ve mekanla alakamız kalmamışçasına yürürüz bir sihirli derinliğe doğru. Yürürüz o sesleri mırıldana mırıldana, firdevslere yürüyor gibi mabede. Varıp hak karşısında el pençe divan duracağımız ana kadar da gönüllerimiz hep bu seslerle çarpar, dil ve dudaklarımız da sürekli onlara eşlik eder. minarelerin sesleri bir yandan kulaklarımıza çarpıp bizi semaviliğe çağırdıkları aynı anda, diğer yandan da göklerin derinliklerine doğru yankılanarak, sözlerin en temiz ve en güzel olanı ona yükselir fehvasınca, sema kapılarını aşar ve gider, ta ötelere, ötelerin de ötesine ulaşırlar. Ulaşırlar da, Geçtikleri her kapı ve ulaştıkları her noktada hummalı bir faaliyet başlar. İnsanlar fevç fevç abdeste koşar. tazim mu tekrimle namaza yürür. Ve herkes bir çeşit vuslat yaşar. Buna karşılık gök ehli de ihtimal, zaffetlerinin derinliğiyle mütenasip olabildiğine bir temkin ve huşu içinde ona yönelir, ve kendilerince Hakk'a tebcilat ve tekrimatlarını arz ederler. Evet, bu seslerin büyüsüyle hemen herkes, olduğundan ve bulunduğundan daha farklı yeni bir duruşa geçer. Yeni bir duyuş, yeni bir sezişle öteleri daha anlamlı bir temaşaya koyulur. Öyle ki, bu seslerin ulaştığı hemen her yer, adeta ruhanilerin metafı haline gelir. Herhalde sema hakimleri de yerdekilere gıpta etmeye dururlar. Minarelerden yükselen o lahuti avaz, bazen bize bir sur sesi gibi gelir. Uyarır hepimizi içinde bulunduğumuz dünyevilikten. Akseder dil ve dudaklarımıza o büyülü kelimeler, mırıldanırız aynı şeyleri hep beraber ve sihirli bir koro oluşur bulunduğumuz kuşakta Şehbal açar peygamber unvanı Hakk'ı yad etmenin yanında dalgalanan bir bayrağa dönüşür gökyüzünde bu altın sesler Onların gölgesinde ötelere açılma hissi belirir sinelerimizde Belirir de ne zaman mabede yürüsek Kanatlarını germiş, semanın derinliklerine doğru açılan kuşlar gibi sanırız kendinizi. Minarelerin sesini bazen yitirdiğimiz cennete bir çağrı gibi duyar ve koşarız binlerce yıllık yitiğimizi bulmaya. O öldüren hasretten kurtulmaya doğru. Minareler Allah büyüktür der. Biz de Firdevs'e gidiyor gibi mabede yürürüz. Onlar gürler kelimeyi şahadetle, bizde Biz de işte hedef bu der, Köpürürüz gönülden. Onlar haykırır o sonsuz nuru, ışık yağar eden gözlerimize, gönüllerimize, Ardından yürüyün hakkın rahmet ufkuna, Meleklerin istiğfar sahana diye inler minareler, Coşarız pür heyecan bir kere daha, Ve günahlardan arınmaya yürürüz. Ürpeririz haydin kurtuluşa sesleriyle, Duyarız duyulmadık neşe ve inşirahı, Koşarız namazgaha çocuklar gibi sevinçle. Minareler hep aynı şeyleri söyleseler de, Değişik kesimlerce birbirinden çok farklı algılanır bu sesler. Çocuklar bir ninni gibi dinler. Hasta ve aliller hakka teveccüh daveti şeklinde yorumlar. Yaşlılar rahmetle tüllenen bir aleme hazırlanma tembihi olarak algılar. Gençler iradelerini hatırlatma çağrısı gibi duyarlar bu sesleri. Kelimeler sesler aynı olsa da duyup değerlendirmelere göre farklı farklıdır minaret seslerinin ruhlara çarpıp yankılanışı. Anne sesleri gibi rikkatle ufşar geçerler körpedim ağları. şefkatle kucaklarlar dertle kıvrananları. Yıldırımlar gibi gürlerler feverandaki duyguların tepelerinde ve herkese onların ufku itibariyle ...demet demet mesajlar sunarlar. Onlar... ...gönüllere sundukları bu şeyleri bir daha... ...kimsenin söküp atamayacağı şekilde de... ...adeta altın çivilerle... ...mıhlarlar. Fecrin ışıktan sinyalleriyle başlayıp... ...ta yatma zamanına kadar devam eden... ...bu uhrevi nameler... ...inanan gönüllere kase kase musiki kevserleri sunar durur ve üst üste zevk fasılları yaşanır bütün bir gün. Bazen minarelerin sesleri birer kıvılcım gibi gönüllerimizin üzerine saçılır ve ardından hayallerimizde sönmeyen birer meşaleye dönüşür. Bulunduğumuz yerle varacağımız ufuk arasındaki bütün mesafeleri aydınlatarak korku ve endişelerimizi siler, süpürür, götürür ve gönüllerimizde apak yol mülahazaları ve hedefi ihtiyakı uyarır. Hatta bazen alır bizi ta teşrii çağında gezdirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidine ulaştırır. Bilal radiyallahu anhın sesiyle buluşturur ve bize adeta zamanüstü olmanın hazlarını duyurur duyurur da ilklerle ezan seslerini paylaşır gibi olur ve kendi kendimize bu ses onların sesi bu velvele de onların velvelesi öyleyse bütün bunların bir arkası da olmalı diye mırıldanır tay zaman tay mekan yapmış gibi o aydınlık günleri bütün taravetiyle şu yaşadığımız zamanla iç içe duyar ve Böyle bir bahtiyarla bir kere daha Eyvallah çekeriz. Minarelerin sesi çok defa bize bezme ezeli, Bi kemu keyf, hakla muhavereyi, Ruhlarımızın ona verdiği sözü hatırlatır. Hatırlarız, Elestü bi rabbiküm, Ben sizin Rabbiniz değil miyim istintakını, Cevaplarız fiilen, evet Rabbimizsin diyerek. Sonra da ona en yakın duracağımıza inandığımız bir rızat noktasına koşar, en içten inleyiş ve sızlanışlarla yenileriz ahdü peymanlarımızı, bir kere daha yeni bir vefa faslına vira bismillah diyerek. Bazen minarelerin sesi o kadar dokunaklı, o kadar derin ve o denli büyüleyici bir ahenge ulaşır ki en katı kalpler bile dayanamaz da muhakkaten dahi olsa onlar da kapı verirler Ve akar bütün teşne gönüllere en güzel semavi kelimelerle örgülenmiş ses hevenkileri. Akar ve birer ruh gibi bütün insani duyguları tesiri altına alır. Sur sesi almış gibi canlanır vicdanlarımız. Dirilir iradelerimiz ve koşarız böyle bir imtiyazda serfiraz olmanın hakkını eda etmeye. Bazen minarelerin sesi bir mertem yumuşaklığıyla dalga dalga her yana yayılır. Derken üstümüzde yağmur yüklü bulutlara dönüşür. Sonra da çiğ noktasına ulaşmış nem habbecikleri gibi dökülmeye durur başımızdan aşağı. Meleklerin kanat seslerine karışmış gibi, başımızdan aşağı boşalan bu name ve ışık tufanı karşısında, kendimizi adeta bir ziya çağlayanı içinde sınırız. Alır götürür bu ışık çağlayanı bizi, yolların cenneti açıldığı kavşağa. Tetikler iştiyaklarımızı, heyecan salar sinelerimize. bendiğimizin hudutlarını aşıyor gibi oluruz ve kanatlanırız mevcudiyetini vicdanlarımızda duyup hissettiğimiz firdevslere doğru. Minarelerin bu olabildiğine tatlı, içli ve biraz da daha ıssıla edalı seslerini her duyuşumuzda annelerimizin şefkat kokan nefeslerini ve o yumuşaklardan yumuşak ninnilerini duyar gibi olur. Kendimizi hülyalarımızın oluşturduğu o engin şefkate salar, sonra da gönüllerimizin derd-ü hicranını dökmeye durur, çocuklar gibi içimize çeker ve ne hülyalara dalarız. Bizim için ezanlar her zaman gönüllerimizde konuşan sihirli birer beyan olmuştur. Minareler ne zaman onlarla gürlese, ruhlarımızı kendi iklimlerine çeker, onları kendi dünyalarında dolaştırır, herkesle onların anlayabilecekleri bir dil kullanarak konuşur ve ne yapıp yapıp kendilerini onlara ifade ederler. Bu seslerin ne manaya geldiğini, neye çağırdığını, niye çağırdığını bilenler bilir ve her zaman onu, onları severler. Bu itibarla da minareler, o lahuti sesleriyle ne zaman gürleseler, onlar da soluklarını tutar ve derin bir haşiyetle o sesleri mırıldanmaya dururlar. Bu seslerin aynı ölçüde onlara aşina olmayanlar üzerinde de ciddi tesirleri söz konusudur. Hele onlar içten, samimi, usta bir sesle ve gönül dil uyumuyla icra ediliyorlarsa Evet işte o zaman Gök nur'a kark olur nice yüz bin minareden Şehbal açarak açınca ruhu revan-ı Muhammedi Erbah cümleten görür Allahu Ekber'i Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi Mazmulunca arzu sema inler o soluklarla İmler çok defa biz bu fani seslerin ötelere bir şeyler ifade etme gayretiyle insanüstü bir hal aldıklarını tahayyül eder ve bu nefeslerde adeta birer sermediyet şivesi duyar gibi oluruz. Bu ses ve bu mutasavver şive uykuda olan bütün hislerimizi uyarır, bizi lezzetten haşete, vazife şuurundan, haz alaşımlı mehabet ufkuna çeker. Gönüllerimize beşiklerin başında mırıldanan ninniler saffetinde en masum zevkleri duyurur. Bir an gelir ki, bizim bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle bütün minareler seslerini keser. Ama müezzin, uhrevi heyecanlarımızın biraz daha devam etmesi için Farklı fasıllarla gönlünün dilinden Daha değişik şeyler meşketmeyi sürdürür Kametle bizi hak karşısında Divan durmaya çağırır Yeri geldiğinde Tekbir ve tahmidde imama eşlik eder Allahümme entes selamla Müminlerin herkese esenlik Vaat ettiklerini haykırır Gönüllerimizi Tesbih Hamdü sena ve tekbirle son bir kez daha şahlandırır ve bize başlarımızı döndürecek yeni yeni uhrevi pencereler açar. Hem öyle bir açar ki kendini bu çağlayana kaptırmış pek çok kimse iç insiyaklarıyla kudreti sonsuz karşısında hemen diz çöker ve yakarışa geçer. Kametten böyle bir yakarış faslına kadar mabedin içindeki ses-söz, harem dairesinde bulunuyormuşçasına, olabildiğine yumuşak, ince, narin, haşet edalı ve edep-televünlüdür. Hele bu sesler ve sözler hüşyar ruh ve ötelere açık gönüllerin iniltisi ise, biz ne zaman yer yer cemaatin de ses kattığı bu nazlı namelere dinlesek, göklerin ruh ve manasının tıpkı şelaleler gibi üzerimize döküldüğünü ve bu hamdü sena tesbih tekbir zemzemesiyle banyo yapmış gibi arınmış ve hiffet kazanmış olduğumuzu sanırız. Ezanla, kametle, hakkı ilana doymamış gibi Sürekli bir şeyler bulup söyleyen bu sesler, Bazen okudukları evrad-ı eskar, Münacat-ı naatler, Ve bunların her birine göre başvurdukları eski yeni makam ve usullerle, Her ağızlarını açışlarında bize dünyalar dolusu altın mülahazalar bahşetmiş gibi olurlar. Bizi şanlı geçmişimizin yamaçlarında dolaştırır, Kendi düşünce dünyamızın mefkûre atlasında konuk eder, Bugünkü şiveyi dünkü üslubuyla harman yaparak bize gönüllerimizi büyüleyen değişik ses ve söz demetlerinden ne buketler, ne buketler sunarlar. Evet, biz bu ses ve bu sözlerde mübarek bir milletin bütün bir geçmişini, bu koskoca geçmişte oluşup gelişen değişik değerler manzumelerini görür, duyar, dinler, o dağlar cesametindeki milli varidatımızın, hayallerimizde olsun, temaşasıyla adeta mest olur ve kendi kendimize meğer ne âli bir kavimmişiz diye mırıldanırız. Mırıldanırız zira minarede başlayıp mabedin içinde noktalanan bu sesler bazen o kadar mazi telebbündü, o kadar milli ve o kadar bizden birer name gibi duyulur ki bu ses ve bu sözlerin her bir demetinde bütün tarihimizi ve onun arkasındaki atalarımızın o enginlerden engin his ve heyecanlarını duyuyor gibi olur ve kendimizi onların arasında sanırız. Sanırız da bu seslerin ve bu sözlerin bitmesini hiç mi hiç istemeyiz. Ama her şey gibi onlar da mevsimi gelince bizim bulunduğumuz yer itibarıyla biter ve yerlerini büyülü bir sükuta terk ederler. Biraz mutmain, biraz da buruk olarak ayrılırız olduğumuz yerden Ayrılırız magribe doğru açıldıkça yeni ses sevenklerinin yükseliyor olduğu tayyülleriyle ve nasıl olsa bu sesler bir müddet sonra gelip yine minarelerimizde gürleyecektir tasavvurlarıyla.